Nefisden faydalanacağız. O, o nefsi boşuna yaratma diyor, bize faydalı olsun diye yarattı. Ama biz nefsin peşinden gidersek, nefis daima mevfi tarafa gider. Onun gücünden faydalanacağız. Nefsin gücünden faydalanacağız. Nefsin istenen is, is, arzundan faydalanacağız. Onu gemleyeceğiz, istediğimiz işi iş ona yaptıracağız. İnsan budur, insandaki güç kuvvet budur nefsine keşide gitmek diye nefsi atlatmak suretiyle Kim savaşırsa yani düşmanla nefsiyle nefsi de bir yerde düşmandır. Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. belli kim kavga diyor dese, kendi hakkını kormak için yaptığı kavga ki. Zira Allah elbette bütün alemlerden gani, gani çok zengin, zengin bütün alem gani ve müstani'dir. Allah da bu gibi şeyde yani benim yaptığım iyiliğin Allah'a karşı bir tesiri yok. Allah on beni kendi sevap, artık günah gelme yazıyor. Allah için bir şey kurban kesti, Allah için kesti ama. Allah o kurban yiyecek değil. O Allah'ın emrini yerine getirdiğim için beni gene bana, bana yazıyor, getire, getirmeseydim günah yazacaktım. seni halin vaktin yerinde de niye niye kurban kesmedin? Saatin yerinde de niye oruç tutmadın? Namaz niyeti benim dediklerimi niye yapmadın? Yaparsam, yapmasın, yapmasam Allah bunun bir şey yok. Ancak Zarar da bana, karar da bana. Ne yaparsak biz yapıyoruz. Kendimize, başkalarına bir şey Allah karşı değil. Şeyimiz yok yalnız. Allah onun emirlerini yaptığımız için bizi bize yaklaşır, bizi bizi sevecek, biz ona yaklaştıracak. Başka bir şeyimiz yok. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanların kötülüklerini herhalde af ile öderiz. Şimdi birikten, birikten insan, bir yerden insan şer gibi sürü kötülükler yapıyoruz, iyi de yapıyoruz, kötü yapıyoruz. Eğer bizim hal ve hareketimiz iyi de yanımda yap, biz bunu Afgan'da bu kötülükleri örteden yani bundan sadece ceza vermiyim ancak bu buna kayıtlı insan yani hak. Hak yemek e, yasak. Hak yemeyeceğiz. Hayvan da hakkını yemeyeceğiz, bitkin de hakkını yemeyeceğiz, insan da hakkını yemeyeceğiz. Kayıt bu. Sakınan. Ve herhalde o işlemekte olduklarında daha güzeli onu mükafatlandıracağız. Daha büyük mükafatlar, mükafatlarla onu mükafatlandıracağız ama hal ve hareketi iyi ise. Bir ise cezasını çekeceğiz. Çek. Biz insana, ana ve babasına güzellikle ve iyilikle yapmasını tavsiye ettik. insanın anası ve babası da hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz iki varlık. Anamız ve babamız bizi bu hali getirene kadar neler neler neler hepimiz ana baba, babayız, kavak herkes ana babayız inşallah <gülüyor> paha ee, dünyada hakları dünya malıyla ödönemeyecek iki büyük varlık biz insana ana babamıza e, iyilik edin eğer onlar hakkında bilgin olmayan tanımadığın bir şeyi bana ortak koşman için uğraşırmasa da kendine itaat etme. Şimdi evet, ana baba hakkı öder kabul ama ana baba sana Allah'a karşı olan bir şeyi yap diye şart koşarlarsa bunu yapma, bunu yapma. Ana baba hakkı diyoruz ama ana baba seni kötüle Allah'a karşı kötüle sevk ederse bunda yapma. Bildir harbi ne açıldı? üç yüz kırk kişilik, üç yüz altmış kişilik İslam kuvvetiyle bin kişilik bir işte müşrik o kuvveti orası da küçük çapta bir harp adı bile anılmaz. Ama çok büyük. Baba, öyle ana, kız karşı karşıya. Baba, oğlu, oğlu babaya kılıç çekmiş. Göldürecekler birbirlerini. Öyle Mehmet Akif de Çanakkale'ye şehitleşiyor, beden aslanları gibi dediler, Çanakkale savaşta savaşanlar da. Biliyor, 300 saniye sonra, 3 saniye sonra orada ölecek biliyor, gözünü kırpmadan gidiyor. Bu, e, ancak söylemeyeceği tarif ettik bir şey değil, ana, oğul, kız, kardeşler de birbirlerine saldırıyorlar. Niye? Allah için. Kendi şahıslarına saldırsalar da ortadan bir şey yok. Onlar ithal etme. Ananı babanı dedi, her her halükarda yap, ancak Allah'a karşı ümirlerini de tutma. Öyle izin var. Bunu da söyleyelim zaten. Yani o şirkte hususunda yani Allah'a eş koşmak ne bunun gibi bir şey yap. Dönüşünüz ancak banadır. Dönüş ona. Ondan geldik ona dönüyoruz. Sultan Eylem'e Berk'ten e, Konya'ya giderken Bağdat'tan geliyor, Bağdat'ta on kişi görünce herkes yola yola çıkıyor. Söyler, nereye gidiyorsunuz? Bağdat'tan gelip alamıyorsunuz. Başka var mı? Şöyle bir cevap. Sonunda Dönüşte ancak bana göre bin alemin. Ne yaparsanız size ben haber vereceğim. Vereceksin tabi. Şöyle e, bütün. Azrail ile birisi dost oluyor, Azrail diyor, <gülüyor> dost oluyorlar. Diyor ki, ya Azrail, bana diyor, öbürüm haber ver de ben hazır olayım, hani bolcum, halcum bol olmasın tamam diyor, ben haber veririm diyor. Ben bir birkaç gün haber veririm, üç gün, haber veririm <gülüyor> Zaman geçiyor, bazen haber yok adam yaşıyor. İhtiyar ya. Saç sakın bir dakika Bugün Bir gün ama ağzının karşısında dikiliyor. Hadi gel. Ya, ya Azal, sen haber verecektin ha? Niye? Niye haber vermeden? Ya dedim ben sana haber verdim. Bak sen tufağın güzel bir gençtin. Belim büküyordu. Saçın sakın ağrıyor elin Elini ayağım gözün Gözünü göremeyse de. Ben sana hep buna haber verdim. Sen, sen niye bundan duyan? Anlamadan. Hadi gel Şimdi Burada bu bina ile ne yaparsın ben size haber vereceğim, haber vereceğim de bizim anlamaya niyetimiz bu. İman edip de güzel güzel amel ve hareketleri bulunanlar yok mu? Biz onları herhalde salihler cümlesine katıp sokacağım. Yani salihler Allah iman etmiş. Onun, onun yolunda, onun kimseler. Onlar gibi yapacağız onlarda. İnsanlar içinde öyle adamlar vardır ki Allah'a inandık der de Allah uğrunda bir hizmeti duyucu geldiği zaman insanların kendi hakkındaki o fitnesini Allah'ın azabı imiş gibi tanır. Ya tamam Allah sana iyi işe kötü işe İyi şeyler verdi, aa eyvallah ama biraz canım yandığı zaman Allah kahretsin, daha cezada, falan. bunu mu diyeceğiz yani? Ondan geldi. Zaten madem ki bütün fiillerin sebebi, sıfatlar köprüsüyle Allah'a bağlanıyor, demek ki bize de gelen de o. Oh. Biraz sabırlı olmamız lazım. Sabırlı, niye böyle oldu, ben bunu hak ettim, hak etmedi mi? Can bek hak etmedin ama hak edeceğin zaman, bence o zaman o seni nasıl edecek? Bunlara işte ancak iman edenler, Allah'a samimiyete inananlar bunu anlayabilirler. Yoksa günlük yaşayanlar için böyle bir mesele yok. Hemen isyan eder veyahut çok eyvallah, çok, şük çok şükür demezler. O ya hey geçerler, bu benim hakkımdır da geçerler. Ama kötülük yerler yani, bu hakkım demezler kötü başına ait, iyilik kendine ait. An olsun ki Rabbimden bir nusret. Nusret, iyilik çocuklar. Iyilik, büyük iyilikler. Onlar biz hakikaten sizinle beraber dikleyecekler muhakkak. Allah alemlerin sinir içinde ne var, ne yok bilen değil midir? Şimdi sinerim içinde, gözlerim içinde, içim kalbimizde, ne varsa o Allah'ın bildiği şey, Allah alim, alim Allah'ın bir stopoda alimdir. Allah en küçük tükümümüzü, maddi manevi düşüncemizi dahi bilir. İyi şeyler bizden de, kötü şeyler bizden geli mi diyeceğiz? Ama kötü şeyler de bizendir. Ona da biz de yapacağız. Ama. Biz hep kendimize keserle yontduğumuz için farkında farkındaydınız aslında. Allah biliyor ama. Allah biliyor. Allah iman edenlere de bilir, münafıkları da bilir. O kafirler iman edenlere dediler ki bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı bir yüklenelim. Ve her koyun kendi bacağını asılır. Halbuki onlar bunların günahlarından hiçbir şey yüklenici değil. Yani kimse kimsenin günahını almaz. Şüphesiz ki onlar katiyen o yolancılardandır. Onlar herhalde kendi yüklülerini de o ile beraber daha nece yükleri de bizdat yüklenecekler. Yani müminleri izla yük yani müminler izlerete onlara kandırmak al al al aldatmak ee, yani onlara şüphe uyandırmak bu ki gölge gölge vermek yani onlara da kendini şüphelendirmek onlara izler gölge etmek tekrar ediyorum. Onlar herhalde kendi yüklerini de, o yükleri de beraber daha nice yükleri de bizzat yüklenecekler ve iftira edecekleri şeylerden kıyamet günü mesul olacaklardır. Daha din, din, din, nice insanlara iftira edecekler, onları kandıracaklar. Kendi şahsi günahlarını bize onların günahlarını alacaklardır. Şimdi insan, çok insan bir suç yaparsa ya kendinden yapar, ya da birisi şey teşvik eder yapar. Teşvik etti, e, teşvik o, yapan kadar onu keşvik eden de e, onun günahını çeker. Tabii ki onu onu, onu, onu o karmış yaptı onu cahil, kalmış yaptı. Ama onu o işi şey keşvik eden de asıl mühim olan odur. Onu keşvik etmeseydi, onu o suçu işlemeye hiçbir yere etmeseydi, kaldırmasaydı. Burada işte şimdiki mahkemede hakimi büyük, büyük yükler düşer. Bunları iyi takip etmek lazım tabi. Onlar herhalde kendi yüklerinde yükle beraber daha ebince yüklerinde bizi yüklenecekler ve iftira edildikleri şeylerden Kıyamet günü meftul olacaklardır. İftirah edenler, başta o suçsuz yere suçlandıranlar. insanın binayı yok, suçu yok. Ama sen yaptın, sen ettin, sen tuttun. Belki bu anda mahkemede de ak kandırabilirsin, aldırabilirsin ama kendi aldılamazsın, o var. Kendi içindeki o aldılamazsın. Kendi suçun, kendini bilirsin. Ama herkes aldatabilirsin. Ben de aldatabilirsin. Onu da atar. Ha işte sen onu kandırırsın. O suçu işlediği için o günahkar ama sen de günahkarsın. Sen onu aldattın çünkü. O suçu ona işlettin. An olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermişizdir de o aralarında 50 yılı müstesna olmak üzere 1000 sene kalmıştır. Demek ki Hz. E, Nuh 9-50 yıl yaşamış. Fakat baran arında 50 yılı peygamberi pardon, yani, Hı -hı. Galide, o aradan 50 yılı müstesna olma üzere 1000 sene kalmıştır, 900 sene işte. Nihayet onlar zulmünde devam edip dururlarken kendilerini tufan yakalaya vermiştir. O bana iman edilmiş, Allah'ın dedi budur, demedi budur, şunu yapın, bunu yapmadın. Zamanı göre tabi bundan kaç bin sene ki medeniyet çerçevesinde onlara Allah'a davet etmiş. Onların bir kısmı inanmış, çok büyük kısmı inanmış. Hatta onlara zulmemişler, dalga geçmişler falan. Bak diyor Allah'ım yakın, size vereceği ceza yakın. Gelsin göreyim gören pandekten böyle ağlamışlar ama bir gün bir gelmiş. Biz şurada beş dakika bir düzgara dayanamadık. Bütün dağlar, tefeler, ormanlar, ovalar sel işine kalmışlar. Bakın Cudi, Cudi Dağı'nın tepesine gitmiş oturun, üç tepesi, dökün, üç civarındadır. Demek ki onun isterilerin, istersetleri hesap edin. İf ve iftira şeylerden de Mesul Hoca elin senimesi olmasa bin sene kalmış nihayet onlar zulümde devam edip dururlarken kendilerini tufanı Kaniye vermiştir. Göndersin bakalım. Zaten bütün peygamberler de öyle Senin bu sevdiğin şeyleri gelsin bakalım görelim. Görmüştün ne oldu? Fakat biz onu da gemi arkadaşlara da selamet erdirmiş ve bunu alimlere bir ibret yapmışızdır. Gemiye binenler kurtuldu ve gemi gitti bir harika Tüğdi tepesine oturdu. İndiği zaman da ortada ser falan bir şey kalmayacak, Gayet toprak mümkün, toprak bırakmıştır. Öyle bir şey de vardır. İbrahim'i de hatırla. Haz Hazreti İbrahim. Peygamber Efendimiz'in dip dedisi odur. Hazreti İbrahim'dir. İbrahim de hatırla. O, kavmine o zaman şöyle demişti. Allah'a ibadet edin. Onun ikabından neydi ikab? Cezasından, ikabından korkun. Bu eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Allah'ın mükafatı da var, cezası da var. Mükafatın eyvana da cezasından da korkmak lazım. Mekâfana'da ee, şu etmek lazım. Siz ancak Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, yalan uydurup üzüyorsunuz. Hakikat sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız size bir rızık vermeye müthedir. Olamazlar. O taştan, topraktan, e, tahtadan yaptığınız putlar size herhangi bir Rızık veremez, maddi verdi, manevi neyse rızık rızık veremezdi. onları bırakın, onları sahte tarzlar. O halde bütün rızkı Allah katında arayın, O'na ibadet edin, O'na şükür edin, siz ancak O'na döndürülüp döndüreceksiniz. Allah insana rızkını verir, Allah razıttır, verir. Allah Rahman'dır, Allah Rahim'dir, Allah Haydi. Yani Allah sıfatları inanan her fiil bir sıfatın de Allah'ın rezzak sıfatı da rızkı veren manasındadır. Rızkımızı veren Allah rezzak sıfatı dolayısıyla bizim rızkımızı veriyor. Her sıfat bir fiilin mastarıdır, o pil ortadan çıkartıyor. O da rezzaktan gelir, rızk'tan. Rezzak o da mastardır. Yani rızkın doğduğu yer. Eğer siz muhatap Mekke'lilerin, Mekke şimdi Mekke'de hitap ediyor. Muhatap Mekke'lilerdir. Bu ayetle filan ayetin katada kıstanan ve İbrahim Aleyhisselam'ın sözünün devamıdır. Şimdi neyse. Eğer siz teklif ederseniz sizden evvelki ümmetler de peygamberlerini teklif etmişlerdi. Peygamberin üzerine düşen ise apaçak tebliğden başkası değildir. Her peygamber kendisine verilen ümmeti tebliğ etmiştir. Başka bir şey yapmalı Niye kendini, kendini gidip duruyorsun diyor, kendini üzme. Sen ancak bir tebliğcisin, sen ee, onlara tebliğ etmek, iyi de kötü de tebliğ etmek için. Yani cezayı da tebliğ edeceksin, mükafatı tebliğ Başkasına karışma, kendini üzme. Çok çok üzülüyor yani, okullar ceza görecek diye, çok üzülüyor. Şimdi, niye neye üzülüyorsun kendini? Allah Allah, tesebi tebliğ peygamber, çok üzüldüğü için. Şimdi her peygamber ve Allah böyle söyler. Siz ancak bu pakize tebliğ etmektir. Yoksa siz onların eee Yunanlı para paraçak onun cezasını çekeceksiniz. Tebliğ etti tamam. Kabul eden mükâfatını görür. Kizib eden gelende cezasını görür. Sen ancak tebliğ edin diye Allah tekrar tekrar etmişti gördük Senden başka diyesin Allah ilkkata nasıl baş hikat yaratmış Allah hiikate nasıl başta sonra nasıl gibi geri çeviriyor? görmender mi Şüphesiz ki bu bunlar Allah'a göre pek kolaydır Bu da şöyle o halde İkinci hirikati nasıl inkar ediyorlar? Birinci hirikat, dünyaya gelişmiş, yaratılış. İkinci hirikat, tekrar diriliş var ya, o. Diyan kardinostanla karıştırmayın. Diyan kardinostan değil. Diyan kardinostan satan İslami bir görüş değildir. Burada, kapatalım. Kası ol sen? Bir gün geçmek üzere bir an geçmiyor. şu asıl o sefer namaza kadar. De ki, yeryüzünde bir gezip dolaşın da Allah'ın hikmete nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayatında kesin yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Gel kızım şuraya otur. Aşeb. yeryüzünde bir gezik dolaşın da Allah'ın idiler kadar nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayatında tekrar yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir. birinci sepeti alın, kiye kiye kontratı düşünelim. Geri oturmayan soğuk. Birinci hirkat eyvallah hoş geldiniz. Birinci hirkat tohum. Yani Allah insanları yarattı ve bir müddet. O bitti, başka bir boyuta geçtik. Bakın çok da bu bir ölüm yok demek, ölüm yok olmak demek değildir. Ölüm bir boyuttan başka bir boyut geç bir halden başka bir halde değişmektedir. Buna e, reenkarnasyon reenkarnasyon yapılan karşıma, buna İslam tasavvufunda devir devir denir. Şimdi kaynağı bizim dinimiz o bin, bin bank ne, nazaretine, nazaretine hayır gelmez, kabul eder. Avrupalı'nın din gibi şeye, Allah kainatı bizlere tekrarladı. O dedi o ziyarca işte halen de devam edip e, gidiyor. Ne oldu? Patlama, çatlama, karma karışıklıklar binlerce asır sürdü. Nizam kainat nizama girdi, girmeye başladı. Nihayet, dünyayı ele Dünyada, işte öbür yıldızın patladı, nihayet, bir sistemleşme başladı. Nihayet, gökatağı dediğimiz olan, Nebulalar ne falan meydana geldi. Dünyada bir sistem içerisinde, bir güneş sistemi içerisinde yerini buldu. Ve zaman içinde o canan bir araya gelen iki kitleler, Dünya'yı meydana geldi, seyirler meydana, Güneş meydana geldi. Tabii kainat için olduğu için soğuk. Bu yanan ateş soğumaya başladı. Isısını kaybetmemiş. Şey, Öyle bir hale geldi ki, içindeki bazı maddeler arışmaya başladı. İşte Sular meydana Onlar ay geldi. Onların ayrıca, ok suyu falan filan. Nihayet kainatta bir yaratılış başladı. Yedir, bitkiler var, otlardan sonra işte var, çiçek, çiçek siteler var, neyse bir hayat başladı. Bu hayat uzun müddet devam etti, şuursuz bir hayat. Ama büyüme var, hayatiyet var, büyüme, ölme var, Yürüyüp yok, yok olmadı var. hayat bu hayat içerisinde canlı yani yürüyebilenler, yer değiştirenler olmaya başladı. Bilmiyorum bunu görüyorum bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir bakın eve bir et parçası koyun ağzını kapatın tencerede bir kapa bir aktörse açın baktığınız zaman o kaynamış bir oster içinde kurtçukla başlamıştır hayat böyle başlıyor yani nevayet hayat bir devird ama sakın ne nevayetçi ama e, taş toprak cemaati hayat cemaati hayatında bir canlılığı vardır. O taş kaya parçesi unutmayın, atomları unutmayın, molekülleri unutmayın. Bu da de ettir. değildir. Onların başına dönmede kendikendinde dönmeden zannetmeyin. Orada da bir ruh vardır, icematiyev ruh. O kadar parçadır. O ruh zamanla o ağaç yapayın oluyordu. Onu sonra e, nebatı hayat başlıyor, büyüyor, meyva veriyor, döl veriyor, ölüyor. Böyle nebati ruh, Bu daha gelişmiş bir bu. Yani hiç değil olsa büyüyorlar. Besleniyorlar, ölüyorlar. Bir de etrafa e, e, dön veriyorlar. Bu nebati ruh. Bu da bir devirdir. Bir devir. İslam tasavvufu devir. Kabul eder. Bizim nebibi ayinimizde de birinci selam o kaykaşayı temsil eder. Mükemmati hayatı temsil eder. İkinci devir nebati hayat, daha kısadır ama hayvanın hayata doğru gidiştir. Üçüncü devir hayvani hayat, hayvan, hayvan nebattan hayvana geçiş, hayvanlar nebatlara Göveda daha gelişmişlerdi. Niye hareket ederler? Yemeklerini istedikleri zaman kalın bir yemek yeri, beni ağaba peşten koşarlar. Bir takım avcılara istekleri vardır. Çoğalma arzusu vardır. Hayvanı hayattır ama hayvanı hayatta da şöyle. Ona domatik bir takım domatik bütün hareketler sahiptir. O o, o hareketle bugünlerde bir bir kaplan, bir aslan Karın boyu bu bu bu burun kapa yeter. Allah acık acık ne kadar. Ketükeves verdi. Ne var ya insani şimdi cemaat ruhu verdi. Hayvani ne var diyor. Ruh? Hayvani ruhu. Ya hayvani ruhu sona ermeden insani ruh o hayvani ruhtaki bir varla yani insan şeklindeki varla insani ruh veriydi. Yani ben söylemi bir küçük yapar söyleyeyim. İnsani ruh insana anne karnındayken dört aydikken gelmiş. İnsan otur.